ان كان في فيه طيبا انا كل حال في كل حين اما يواقي عمله ليس في نجد عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم بقائله إلا رضاح الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعض قال أنه أيها الإخبام فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الحديث dedi seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtefatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibah sünnâr ve lisanedil muttasılı ile nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl ullal racile minun ehlin nârı ليعظم للمعرف حتى يكون الدرس من أدراثه كأخذ صدق رسول الله في كما عزيز <تصفيق> و ve kıymetli kardeşlerim muhterem Cemaat-i Müslümün, Allah razı olsun bugün başlamış olan gün senin iddildiğin ameliyenizi hayırla biçirmeyi nasip eylesin. İdninden itibaren ahir ömrümüze kadar hepimize hayırlı emirler ihsan edersin. Emirlerimizi amal-i saliha ile hayrat-ı hasenat ile Değerlendirmeyi nasildi eylesin Dağıyla Cenab-ı Mevlam'ın rüzarsal uygun işler yapıp Rüzarsız yolunda yaşamayı nasildi eylesin Sıhhat, akilet üzere eylesin Saadet ve selamet üzere eylesin Kimse'nin önünde hal ve zelib ve maluz ve mahcup düşürmesin Hükretiyle, teyitle takviye eylesin Keşfî hatimeden nasip eylesin Cenneti ve cemalini de müşerif edesin. Peygamber Efendimiz'e komşu edesin. Güzel bir düz, Şimdi bulunuyoruz Yet yeni bir sene İyi bir fırsat Yeni bir seneye bundan sonra Hiç günahlara bulaşmadan Rabbinin rızasına uygun bir şekilde gireyim. Bu sene ve bundan sonraki ömrünü öyle yaşayayım diye de efendim niyet ederse insan tam iyi bir başlangıç. Bizler içinde bütün ümmetim almak hakkında da hayırlı olsun. Sıkıntıdaki kardeşlerimiz sıkıntılarla kurtulsun. Eski kardeşlerimizin cesaretten hala sersinler. Hapis kardeşlerimiz hapisten çıksınlar. Mazlum ve mağdur kardeşlerimiz zulümden, kabirden kurtulsunlar, Mücahit kardeşlerimiz kafirlerin yensinler, mansur, meyillet ve muzeffer olsunlar. Şu din düşmanlarının, kafirlerin, katillerin, zalimlerin Allah canlarının, manlarının karılarını giyerlerini, evlatlarını, düşünenleri ganimet-i İslam eylesin. Onlardan Aziz Yüzüncükan ismiyle intikam alsın ve inlere rahm eylesin. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sallallâhu aleyhi Efendimiz'in mübarek hadisi şeriflerinden şu akar gününde bir nânihîn-i demek dinleyip, okuyup, istifade edip, tahammül edip, tepeyüz edip, Rabbimize mızası kazanalım diye şu camiye gelmiş, bulunuyoruz. Allah gündemizin meraklarına gündemizi erdirsin, peygamber şefaatine masal eylesin. Bu hadis şerifleri geçmeden önce, Peygamber sallallahu ve sellem ruhi için ve âlinin, ashabının, otkaının, ahbabının, cümle saadat-ı meşâh-ı turuk-u aliyyemize ruhlarının haseten, ve Ali-i kadar, hocamız, maalesef-i gürsülüğe kadar dünyanın metodik yerlerinden gelmiş, geçmiş yaşamış vazife gelmiş evli ordak büyüklerimizin sadatımızın, neşerlimizin yaşadıklı kâhillerimizin salihlerin ruhlarına hediye olsun diye hasseten şu beldede bu beldeyi fethetmek için gelen orduların en şereflilerinden birisi içinde bu gelip de efendim vefat etmiş olan beldemizin nebari, iftiharı Halb-i Bizey, Ebu Eyni'ye El, El Ensali Hazretleri Efendimiz'e ruhu için ve sahab-ı kiram ki 27 kadar hadis olamıyor şu bende de onların ruhları için ve böyle bir sefer böylece Peygamber Efendimiz'in Hadis-i Şerif'teki müjdesini kazanan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhu için ve e, bütün mensubu mübarek mücahitlerin rohları için. Bütün İslam diyarlarına fetheden tarih koyunca cihat edip milletimanele fayda sağlayan bütün tatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin rohları için şu caniyi yaptıran e, mübarek gezir İskender Paşa yön rohı için ve bu caminin zaman zaman tamir etmiş olan genişletmiş olan, yeni geniş olan, hizmette çıkmış olan, veya bu işlere yardımcı olmuş olan kimselerin cinsinin kendilerine geçmişlerinin ruhları için. Ve uzaktan yakından da dersi dinlenmeye şu camiye, şu mübarek bahar gününde kırları, bayırları, eğlenceleri, keyifleri bırakıp da hadis dinine gelmiş olan siz kardeşlerimizin bütün ahirete geçmiş olan geçmişlerinin ruhları için sizin ve bizim de saadet ve selalete almanız iki cihanda aziz ve dahtiyar olmamız için maddemizin sevdiği gibi olup da iki cihanda müktüla dair olmanız için bir Fatiha 11 ihlasiyonu okuyup sidiye gelin düşünmeye Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz -e kitabımızın 99. sayfasının 4. hadis-i şerifi olan bir metnini Arapça müdavet metnini olduğumuz hadis-i şeriften cehennem ehli hakkında bize bilgi veriyor. Peygamber evet, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cehennemlikler hakkında İllemle güle Bir adam Bir ehlin var Cehennem olan bir adam Cehennemi atılmış, cehenneme atılmış olan bir adam İnsanlar cehenneme atılır Bir kâhir olduğu için cehenneme atılır. olduğu için, kâhir olduğu için cehenneme atılacak. Bütün kâhirler cehenneme. E bu kadar insanı cehenneme alır mı? Cehennem bütün hesaplar, bir tıktan sonra allah Teala Hazretlerinin huzurunda gördüğü zaman allah Teala Hazretleri duyulacakmış ki, Kur'an ı Kerimden biliyoruz olacak hadiseyi, Allah bize bildiriyor. Herin tadı, Doğdu mu ya cehennem? Cehennemde hizmetmişti Adan Kare Hazretleri'ne. Her nesil var mı daha yarattı? Daha fazlası var mı? Hepsi var mı? Hepsi var mı? Bütün mahlukatın, yani hesaba maruz olan, insin, cennin, hepsini alacak kadar cehennemde yer var. Hepsini alacak kadar cennette de yer var. Hepsi cenneti halk ederlerse cennete girerler Allah'ın uzasını kazanırlarsa cennete giderler Hepsi Allah'a kafir olur, asi olurlarsa cehenneme atılır Hepsi de cehenneme girer Bir de cehennem der ki sorusuna cevaben Hennim Yezid, Lanida Yarabbi gönder Hepsini alır indir Böyle alevlerin de taşkın, taşkın taşkın etrafa saldırır. Melekler yani zebaniler, cehennemin meleketler ne zebani doyuruyor vazifeliler. Zincirler de zor zapt ederler, cehennemin nasılsa o zincirler, o melekler nasıl melekse, o cehennem nasıl korkmuş bir şeyse sağ sağa böyle saldırarak, alevlerin de öğrenmek isteyerek böyle şey yaparken allah Teala Hazretleri o zaman Efendim ağzına kadem-i şerifini koyardır diyor, o da esra-lengiz bir ifade O zaman kattu kattu kattu diyerek, yani tamam tamam tamam kâfi kâfi diyerek o zaman hâbdini gidip ve hüzay-ı dövür diyor diyor ama korkunç bir şeydir Her olduğu Efendim kelimelerden dahi seziliyor Şimdi kâfi cehennemdiler ya ebedi cehennemde kalır bazı kafirler doğrudan dolayı kafirdir, dobra dobra kafirdir. Ben kafirim var mı diyeceğim? Tamam, cehennem aradan var, ölüm diyeceğim, başka ne diyeyim? Kafire güzel bir yerde ödülmez, yani ne demir? Şu anlamına kadar ölüm var. İdal cehennem, Zümeral demir, tamam. Oradan ödülüyor cehennemiz. Bazı kafirler var, Müslüman cihennem kafirdir. Müslümandan korkar. Yani Müslüman toplumun içinde işi vardır, yaşamak zorundadır. Ee, Onlar olacak, Müslüman gibi görünecek. Allah gibi görünmeye aldırmaz. Gibi görünmenin bir rükafatı yok Allah imzinde. Öyle gibi görünmek, Müslüman gibi görünmek, hacı gibi görünmek, namaz kılıyor gibi görünmek. Ve ben onu. Onların hiçbir yüzü yok. Allah buna bakar. İnsanın gönlüne bakar Elmine, kafasına, aklına, fikrine, niyetine Bakar Sevabı, ikabı, cezai sonucu Kişi ona göre alır Ona göre müstahak olur İki kafir Dışı, dışı Müslüman Rusya'dan gelmiş Türkiye'de casusluk yapacak Türke giymiş Sarık giymiş Elmefesi almış Yorum. Kâfir ve ne kâfirdir? Nedir? yani olur mu Olmaz. Veya aksın. Efendim? Halbuki dışı Müslümanları aldatmak için Müslüman gibi görmen ama iki kâfir olan da ona da münafık derler. Münafıklar ne <gülüyor> Minafıklar da inanmaz. cehennemin en aşağı katkalarına incektiğinden, öbür adı öbür adı bir kafir olamadı da minafık kafir olduğundan, hem aldatmacalı olduğundan, hem de o cehennemin en aşağı katkısından. Çünkü ahmeter olduğundan. O zaman o zaman bazen bazı cümlelerde denilir ki mesela yalan söylemek minafık alametiymiş. Efendim sabah namazını yatsı namazına, camiye cemaat edilememek minafıklık alametiymiş. Vaad ettiği zaman vaadini tutamamak, yerine getirememek minafıklık alametiymiş. Efendim kendisine emanet olunduğu zaman emaneti istiman eden, emanete hıyanet eden minafık imiş. Eyvah Kabul muhakemeti, kabulü mü oluyor, mü olmuyor diye. Bilmem mi sevabı benim olsa, kelimeler muhakemetten Her şeyden benimle bir haliş muhakemet ediyor. Efendim muhakemetten kurtulmak lazım. Canla başla kurtulmak lazım kurtulma. Yani öylece değil. Böyle felaketle kurtulmak lazım. Efendim, e, ama muhakemet. Efendim. İki çeşittir, bir amelde minafıklıktır, bir intikadda minafıklık. İntikadda ki minafıklıkta insan o cins intikadında minafıklık olan, yani kalbi, ka kalbi kafir olup da kişi başı olan o cehennem Amelinde bozukluk olan tövbe ederse, efendim, vaziyeti düzeltirse cehennemden kurtulabilir. Demek ki cahil var cehennem edecektir, Ödedir hem de hem de Hintiha Halid'in çıkmamacasına cehennemde yanacaklar. Başka? Bir de günahkar Müslümanlar yani fasık, günahkar, hırsız, dümancı, iç gücü vesaire vesaire Müslümanlar. Hakikaten Müslümanlar. Doğru. Ama işte o günlerden kurtaramıyor. Onlar da cehenneme girecek, cezası kadar yanacak, cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacaklar. Demek ki aslında kalbinde iman olan cehennemden çıkacak, cennete varacak ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ey ben'in ashabı, Ey ben'i dinleyen mübarek işte, müminler sakın ha cehenneme düşmemeye gayret edin. Nasıl olsa memnun çıkacak işlemin, hafife almayın, işi ciddi tutun, sakın acıyanlarla düşmeyin. Çünkü kendime bir giren çok yanacak. Çıkış kolay değil, çıkış çabuk değil. Ne kadar yanacak? Ahkadan yanacak. Ahkadan ne demek? Ölümle ölüm. Yani. 80 küsür seneye bir hukuk ah 80 küsur seladerci yanacağız. Peki, 80 küsur seladerci yanacağız, en aşağı üç tane olur, akad ah kelimesi, en aşağı üç tane sihirli edilirse ah demek, iki tane olursa hukukoyu demek. Akadan ah olacak, üç kere setiz 24, üç kere üç dokuz, efendim 250 senedir aşağı yukarı 250 sene yemeyecek en aşağı bir daha yutmadı hesap sene yemeyecek bu seneler senin bildiğin dünyanın seneleri değil ahiretin senesi dünyanın seneşinden farklı olacak ayet-i de bildirilir ki وَاِنَّ يَوْنَ عِنَّ رَبِّكَ كَأَنْ فِي سَنَةٍ نُنَّهَ ya yani gün, Rabbimin indinde bir gün sizin şimdi hesap yapıp takvül tutup hesaplayıp yaptığımız efendim günlere hesaplamalara göre olan zamana göre bir yıl gibidir. Yani kefisen bir gün bir gibidir. Bir günü bir yıl gibi. O zaman ne oluyor? 240 sene. 340 sene bir kere eder? Onu bileceğiz yani. 340 seneyi 354 ile çarpacağız. Kanemi, senemi dinleni ile çarpacağız. 350 nesli 250. Kaç hediye çağır? Onu hesap makinesine tırtık basar, hesaplarsınız. Tamam, onu bulduktan sonra da o onun günü ile çarpacaksınız. Gün. Bir de düğün eklediğiniz zaman ne olur? O zaman işte bir insanın cehennemde en az yanacağı zamanı öğrenmiş olursunuz. Başınızdan şapkamız, takkemiz, orhanımız, solumuz böyle havaya bin de hı, bir düşür. Bir yıl kırp kırmızı olur. Ne yapacağınızı şu Yani 365 ile 250'yi çarptığım zaman bir süre efendim ne kadar ödüyor? Bir de onun dinle çarptığın zaman ne kadar ödüyor? 365.000'e veya 365.000'e 250.000'e çarpmış oluyorsun. Milyonlarca sene eder yani. Onun için münafıklık etmemek, fasıklık, tacirlik yapmamak, cehennemin girmemek hedefini alması lazım, bilmiyorsun onu. Aman ben cehenneme düşmeyin. Aman ben cehenneme hiç girmeyin. Hamazdan üzerinde kadar cehenneme maruz, ateşe maruz kalmayayım diye hayatını ona göre tercih etmişlerdir. Nişan o zaman ne kadar? milyon, iki milyon diye hesap geldi. Efendim, 91 milyon yani sene yanacak. Müslüman olup da en hafif olarak cehennemde kalıp, şimdiye kadar o kadar milyon sene yanacak. Senin ömrün ne kadar? 45 yıl. Doksan bin milyon sene yanacak en basiti. Evet. O zaman insan O zaman insan cehenneme düşmemek için haramlardan, günahlardan çok iyi sakınır. Çok iyi sakınmak, çekinmek, korunmak. Bunun adı ne? Takva. Takva. Bir tekri kul olmak, takva ehli insan olmak, takva ehli olanları Allah seviyor, takva ehli kulları seviyor Allah. Cehennemden korkuyorlar, azaptan korkuyorlar, azaba girmemek, düşmemek için çok dikkatli davranıyor. Oturuşta dikkat ediyor, sözüne dikkat ediyor, evhanın kazancına dikkat ediyor yediği dokmanın helal olmasına dikkat ediyor, ediyor, tahmin ediyor, ibadet ediyor, yavvarıyor, yakalıyor, hacke gidiyor, ömrüğe gidiyor, ibadet ediyor, zikir yapıyor, tespit çekiyor. Niye bu kadar oluyor Bu kadar bu işleri düşüyor. Takva edilir. Korkuyor. Ya akıbetin kötü olursa, ne cehenneme mevlam atarsa, ya beni yaptığın kusurlara at etmezse, ya beni cezaya çarparsa. Acaba aktarabilecek mi, etleyebilecek mi? Diye korkuyor. Bu korkmayı Allah bize tavsiye ediyor. Çok ayetler var. Sizin de hatırlayabileceğiniz, ezmemizi olan ayetler var. Mesela, Sültaullah Aleyhisselam, Ya İlahi Mezhebin Amin, Muttakin Allah halen kendini nefsün mankardını etmeden ev imanedenler Allah'tan sakın korkun. O insan ahlakını hazırladığına baksın ne genciyor buradan ahlakı sevap mı genciyor bilah mı genciyor? Allah'tan korkun sakın inanma habibim diye tanerim Allah her yaptığınızı biliyor. Ya yoldaşlar tabi Allah'a hakkı çok acizdi iman edenler Allah'tan nasıl korkmak gerekiyoruz öylece hakkıyla korkun yani işin şakası yok ciddi korkun. Rol yapmıyorsunuz. Tiyatri değil, oyun değil, riyad değil, masal değil. Sonunda ceza var. Cehennem var. En aşağısı 91 milyon sene yanına dolan bir azap var. Ne yapacak insan? O zaman işin şakası olmadığından hakla tutatihi. Hakkıyla korkacak. O noktundan Aziz Aleyhisselam kardeşlerim, sağlam yol takva yoludur. Sağdın Kuran çok ağlanlardı. O kadar ağlanlardı ki, Gözlerinden akan yaşlar, yanaklarında insanın iz bırakır mı? İz bırakmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanaklarında iz bırakmış, göz yaşları. i Sıddık çok ağlayan bir insanmış. Peygamber Efendimiz çok ağlayan bir insandı. Peygamberler çok ağlayan insanlardı. Yakup Aleyhisselam ağlayan ağlayan gözlerine terk edişmedi mi? Gözleri görmez olmadı mı? Çok ağladılar. Neden ağlıyoruz? İki sebepten ağlar insan. Bir Allah korkusundan ağlar, bir de aşkından, muhabbetinden ağlar. Allahı sevdiğinden ağlar. <gülüyor> Sevgiden ağlar, korkudan ağlar. Ama ağlamak güzel bir şey. Ağlamak güzel bir kalp işaretidir, adanaktıdır. Bunun kalbi güzel. Bunun kalbi temiz. Bunun efendim hisleri, efendim doğru. Bu efendim, sanını bir müslüman, onu gösterir kalp. Onun için Allah korkusundan ağlayan gözün cehennem ateşi değmeyecek. Yani o yanmayacak cehenneme. Yani bizim yapmamız lazım? Allah'tan korkup ağlamamız lazım. Hocam zorlu olmuyor, zorlu olmaz zaten. İpli olmaz. Babası dönüyor şaplak ya şaplak şaplatıyor, namaz kılıyor çocuk. Olmaz. Olmaz olmadığı zaman kılmaz. Kendinden gelecek, içinden gelecek. Kafayı ellerinin arasına alacak, kara kara düşünecek. Ahiret var mı? Var. Hesaplar mı? Var. Teşri teşrit ediliyor mu aynen? Ediliyor. Allah'a aldatmak mümkün değil. Melekleri yanıltmak mümkün değil. Kayıtları yanlış yapmak mümkün değil, kayıtları yapmak mümkün değil o halde nasıl olacak? olacak? En yüksek kullar en çok dikkat eden en ağlayan öğrendim, en gizli yaşlı insanlarmış onların hayatlarını oku ve düşünün düşünün yani düşününce insan çok şeyler yapıyor andırmıyor düşünün de Cehennemin hayatını düşman yaptıktan önce düşman, cehenneme düşmen için neler yapmak gerekiyorsa onları düşman, biticeği şey kadar cehenneme düşmeyin Cehennem şaşar mı diyor? Hadis-i Şerif'te Peygamber yani nasıl cehenneme gidecek bir insan, ee, nasıl yani işler? İnsan cemiyet nasıl nasıl için ne yapar diye nasıl ulus, nasıl cemiyet için ne yapar diye kaza mensup çalışması, arzusunda ile yanık Tabii bunlar iman zaafıdır, bilgi zayıfıdır. İmanı yok veya imanı var, elhamdülillah Müslüman diye, annem çok Müslüman diye, dedem diye hoca olmuş diye, onlar Müslüman elhamdülillah diyor. ama bilmiyor. Ya birisi bilip ya da. İmansızlıktandır. İlimsi olmayınca böyle bu gibi ayetleri, hadisleri duymadığından efendim insan elcâhili çeşiyorum. cahil, cesaretli olduğundan görenler işler. Ama canını çevirse, canında hoca ayetleri okursa, bizim canının hocası çok iyi bir hoca. Elapıyor, her namazdan öyle bir ayet okuyor, bir hadis okuyor. Tamam. O cemaat, o camiye gele, gide, ayetleri, hadisleri dinleye, dinleye, bilinçar, kalbin, akıllar, bilgiler doldukça, ha, demekmiş öğrenmiş diye kendini taparlan sonra iyi bir insan haline gelir. Ya da yoğun bir şekilde ilgi içine girer, ben İslam öğreneceğim diye küçükten iyice öğrenir onun altında çantası, ka, kadı, kadını hocadan hocaya gider ben Allah rızası için dinini öğreneceğim, hafif olacağım, olacağım diye çalışır, çalışır, çalışır iyi bir insan olur bilgisini de tatbik eden bir insan olur imni ya amin bir hoca olur efendim yaşayan, yani konuştuğunu, inandığını hayatında uygulayan bir Müslüman olur o zaman tamam Cahil'in bilmediği için bilmiyor, cesur oluyor ve günahları işliyor. Bak işte bir bilgi. İllem ve güle min ehlinlâr, cehennem ehlinden bir adam ve muazzam-ı bünnlâr. Ateşte azat dersin diye ateş için, cehennem ateşi için bir türlü muazzamlaştırılır adam. Neden? Bünnlâr. Cehennem ateşi için. İnsanın ateşi Allah saklasın. Kılıcın ateşi parmağını yakarsa efendim, ya tenjilimiz sapmasını yakken tuttu, efendim, avucunu yakarsa tamam avucu yanıyor. Üstünden aşağı çaydanlık değilsen karnından bacağına kadar şurada bir yeri yanıyor. E, kendisi kaynar kaynar düşerse her taraf yanıyor. Yani şeyi, yanma yeri dedik ki azabı. Artar. Öyle mi? Öyle. Onun için Allah minlar. Cehennem ateşi için kafirin cehennemlik olan adamın müzledini muazzamlaştırır. Hüytür. Demek, mi? Büyüklüğü misretinde azabı çok çekecek de Allah. Hüytürür. Ne kadar büyük? Misal nasıl? Hatta yeterli bir ki efendim, bir dişi şu anneki dişlerden bir dişi, tek bir dişi dişlerinden bir tek ağız dişi çiğnenen dişi efendim, ne kadar olur? Umut dağı kadar olur. Umut dayı kadar, Umut dayı yedi milyonların kuzeydoğusunda. Her tarafı düzlük yani düzgün lentikanın ortasında yet başka bir dağdır, çok büyük bir dağdır. Efendim, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söyledi şöyle dedi: "İvut buna en iyi hediyedir." demiş. İvut öyle bir dağdır ki, onu sever, biz severiz, onu severiz. Peygamber efendimiz söyledi bir dağmış. Ben de çok seviyorum. Khashmetti, haybeti, ne dedi görmüş var, şöyle dönüp baktığı zaman, gözünü kaplıyor böyle kocağın bir dağ, yani Uhud dağı eh. Uhud dağı herkesin gözü önünde Peygamber Efendimiz diyor ki, cehennemlik bir adamın vücudu gülü, gülü, bir gülü muazzamlaştırmış cehennemde demek ki cehennemde çok yer varmış hani yer sıkıntısı yok cehennemde bir adamın vücudu öyle büyütülür ki bir dişi ürüt daha kadar olur. 32 tane dişi 32 ürüt daha kadar olur. Kaç tane dişi kalmışsa ağzında Efendim, dişlere bir vücudun büyüklüğü ne kadar ise o vücut o kadar değil, o kadar yerden azaba maruz olur, o kadar yerden izdirat çeker, o kadar yerden acı duyar. Neden? Allah azap kandırmak istiyorlar. Kaç kaç cezalandırmak murad ettiği için büyüktür. Cömle ne denli şüşlük olsa işte artık en kadar yetecek onun. büyük deniye muazzam bir şey. Ee, ölü adam hocam selam tamam, ölü adam ölecek. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi ise ölmez. Ya yasta deh yımut. O zaman ölür. Gerayhı tufarı muazzam. Azabı da hak edecekmiş. E yandık kömürde hocam Tülyemâ ne diyecek? Cüvûduhum dedemnâhim cüvûden ee, gayrâha Niyyvûdûl azâb Azâbı çeksinler diye Dönüleri yanıp katran gibi Hatta kışkırıp kömür olduktan sonra Biz onun derisini tekrar yenilettiriyoruz Neyi de görürüz? Neyi de görürüz? O yanınca yeni görürüz yeniden yapan. Yani Allah azabı. Tekrar tekrar taktıracak, azabı çekmeye başlayacak, oh anam yandım, oh ah denisi başlayacak. Her feryade sudan, çığlıklar içinde, denisi yandı yandı yandı, bitti mi? Bitti. E, Bütünce çölün kesilmesi lazım, hayır, Allah denisini yenileyecek, yeniden yenilecek. Neden? Müzûkul -azab. ki azabu tatsınlar diye. Allah Teala Hazreti Emni mücrimlerden intikamı böyle olacak. Allah azizin intikam, intikam sıfatı da var Allah'ın intikam sahibidir Allah intikam alır inyan inyan müjdeliyle müteakiliyim biz müjdelilermden intikam alacağız ahirette ben azimliyim intikam alacağım diyor Allah'ın intikamı da zaten bir intikam gibi olmaz akımları almayacak diyorlar akımların almayacak kadar büyük olur Allah Teala cümlemizi Cehennemden arza değmesin. Hac'a gidip dönüyoruz ya Peygamber Efendimiz mühlediyor, buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri diyor İnsanlar Arafat'a çıktığı zaman Arafat gününde Cehennem'i hak etmiş olan şu kadar insanı affeder kümlerim kabinsel gelinle cehenneme girmeyi hak etmiş olan şu kadar insanı cehennemden azad eder. insanı azad eder. Yani, nüce nüce insanla azadılıyor. Demek ki, cehennemden kurtulmak için ilk toptan çare benim, efendim, e, size söyleyebileceğim. ilk çare, Estağullahi deyip binaha bırakmaktır. Tevde Ya Rabbi, Estağullahi Ya Rabbi. İşte bugün yirmi senenin ilk günüdür TV'den. Estağfirullah'a razım ve ötür dilerim. Ya Rabbi, bilerek, bilmeyerek, anlayarak, anlamayarak, cahillikle, cesaretle, küstahlıkla, aptallıkla, şaşkınlıkla yaptığım, işlediğim bütün hakalarıma, günahlarıma, ohan suçlarıma pişman olduk. TN ekimle yarabbim bir daha işleneceğim yeni bir yıl başladı ondan sonra senin iyi kimliğe olacak. Ne haram diyeceğim ne günah işleyeceğim Sen nasıl bir istiyorsan öyle kullanacağım yarabbim senin yolunu göreceğim Senin kulun olacağım sana kirlik olacağım. paraya kirlik etmeyeceğim Mevziye makama kirlik etmeyeceğim partiye pırpiyaya pır kirlik etmeyeceğim Ata itapurta efendim şey yapmayacağım takmayacağım sana kirlik olacağım yarabbim Paraya tatlayacağım, kadına tatlayacağım, kulağına tatlayacağım. Efendim dünmen şöhreye tatlayacağım, sana idade edeceğim Ya Rabbi. Ondan sonra fevzi veririm, seni kılma edeceğim dememiz lazım. İlk çare nedir? Tevbe'dir. Allah tevbe edenleri sever. Allah tevbe edenleri sever. Bu güzel bir şey. O suç işlemiş mi hocam, şimdi namaz sever mi? Tevbe ettiği için sever. Suçlu bir suçundan döndür. Güzel, lezzeliktir yani. Hatasını anlayıp, küfüründen dönmek büyük fazilet, bir meziyettir. Erkek dönemez. Yapma dersin, yapar gene. Yapma dersin, yapar. Yapma dersin, yapar. Kötülüğünü görür, gene yapar. Zararını çeker, gene yapar. Suhafaya aykırı olduğunu bilir, gene yapar. Hastaneye şey gene yapar. Geçen gün, eskene vardı bir artist, manken bir şey. Efendim, orada boyunca yere uzanmış şey, borçun, eroin müptelasıymış, ölmüş kendisi de söylemiş ben bundan ölürüm diyor, tamam ölürsün bak nasıl da biliyorsun, şeytan gibi biliyorsun ama işte ayrılamıyor herkes de dönüyor, enişte yani neden e, e, ölüştürücü kaçakçılarını takip ediyor bir ölüştürücü kaçakçısı kaç insanı vahvediyor diyorsun işte bir tanesi o, uzanmış olan bir insan ölüştürücüden öldü Bak kaç kişiyi öldürüyor bir afren kaçakçısı. Efendim işte bu paraları satansa, bu paralarında efendim e, bu afrenleri satansa, bu Esra'yip kaçakçılığını yaparsa şu kadar para kazanacak, şu kadar ödüye para olacak. Bak cehennem var, görüyor musun? Cehennem var. Cehennemde türlü türlü senin hiç doğmadığın, doğmadığın için de korkmadığın, üpermediğin azaplar var. Bir gece sana Allah şu bir sahne gösterse sömeğini şaşırırsın. Yoldanırız, bir parça başlarsın. Senin dünyadan haberin yok, ağırlıktan haberin yok. Onun için yapıyorsun bu. Biz Müslümanlar niye kimseye aha, bize haksiyonluk yaptığı halde tek saldırma yarısı şey yapmıyoruz, sabır, sabır çok önemliyle Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Bıçak kereye dayanmadıkça suçluluğu kesin olarak belli olmadığı şey için sabrediyor. Kıbrıs'ta köyleri in, inha etmeye başlamadılar mı? Küçük çocukları kesip kesip de banyo kürekler üst üste yemeye başlamadılar mı? Ee, şimdi hak ettiler. Hadi bakalım tut bakalım Şimdi tut bakalım. Şimdi tutamazsın neden? Şunu, Yaptığı işin Allah'ın rızasına uygun olduğunu bir bilsin Şirk şey yok, korku yok, tereddüt Allah söylecek, sararı yok Bir bilsin, kimse tutamaz Ne Amerika tutan, ne Rusya tutar Ne AB tutan, ne ABD tutan Ne başkası tutar. Bunu yapıyoruz biz, İslam ilimler Şene sarıyor dedim, anlatalım Belki bize bilirler, belki televizyonlar. Yoksa <gülüyor> i̇şte biz, anarşi bilmez miyiz biz? Tanrıskasını biliriz. Biz akımiyet miyiz? İlahtar mıız? Biz bu tarzı veriyoruz, hepsini biliriz. Tartana kadar anarşi yapmasını bilmez miyiz Bunlar Erdoğan kadar olan şey yapmasını bilmez miyiz? Dünyayı birbirine katarız. Ama, işte şu anamda, yorucu ama yanında bu şeyler yararlanırsa ne zıtıyorsun? Diyelim ki insan korkuyor, yani ya neden Allah'tan korkuyoruz? Yani Allah korkusu bilahlardan insan alıkoyar, husnizlerden alıkoyar, olanın insanda, insanda bu kimse olur. Ama iş aşikar olarak belli oldu mu? Tamam, ve haklı mı, haklı. O zaman kim çok Adam asla insandan korkuyor, hem ölen işini boşlarına savaşamıyor, tüm girden korkuyor, hiçbir insanla savaşamıyor. Bu acı mı? Müsaade et diye, gideceğim diye. Ee, soruyorsun ananmadan var mı, çılgın var mı? Çünkü Peygamber Efendisi sormuş, her şeyin bir usulü var, adabı var. Ama önmekten korkmuyor, korkmaz. Müslüman önmekten korkmaz. Müslümanın ana basfı, dünyayı sevmemesi değil, önünden korkmaması için. Bütün hatanın başı dünyayı sevmemesi. Para mevsim, makam, eğlence, plaj, gazuna, çangı, türkü, koz vesaire bütün hataların başı hıbbi dünya, dünya sevgisi de bu. Bir de çarkıdlar karşısında hıbbi üretin, ehemlin vazifeli yapmamanın e, şeyi biliyordum, kerahiyetin elinden korkmaktır. Elinden korktuğun için hiçbir şey Elinden korktuğun insan hıbbi. Müslüman, Doğumdan korkmaz. Efendim dünyaya da Ölmeye gayret eder. Allah'ın izniyle şöyle bir inerisi savaş olsa, cihat olsa da Orhan'cım şeridi çarpırsam da Efendim yorulup tartınız alnımdan uydansa yapsa diye biraz da yoyar Ben şimdi olacağım der. Onun için ödeni katlar ve ayıp Onun için bütün mendirillikleri dövizlikleri Şeytanlıkları Müslümanı imanından ayırmak izin vermiyor. İslam Müslüman olmasın. Ama radikal İslam, katili İslam, aman Yerleşmesin besin yiyorsun mu? Bunun için amel edeceğiz Çürük oldum, öne de çarır, arıcı da sığar, çuvara da kabul eder. Yani ödünün akabı resimde, her şey de kaldırmış. Önümden korktum yok ki, şey olur. Önümden korktum, kimse tutamaz. Tabii, tutuyor? Allah korkusu tutuyor, tekvahsı. Allah'tan korkuyor, hesabı durmuyor, ona hareket ediyor. Allah kahve hazretleri bize, cehennemden azal Doğalını hükmetmişsek ile tevbe-i ile tevbe etmek nasip etsin. Şu mübarek 20 senenin, kameranın senenin başında izin bilahları bırakmak arzusu yersin içimize. Genç yaşları içerisinde aşk ile şevk tevbe edip, bundan sonra iyi kul olarak yaşanlarla affak edesin. Cenneti kazanacak, dünyasını kazanacak amal-i salihat, hayrat-ı hasenat yapmayı nasip olsun. Paralarımız bir yoluna feda olsun helal olsun. Hayır yapalım. Müslümanlar için, hakimler için, İslam'ın gelişmesi için, tanıtılması için efendim. Canımız feda olsun. Allah-u Teala Hazretlerimizi haç Müslüman olarak yaşayıp şehit olarak ayırtıp geçenlerden eylesin. Evet. İkinci hadisi şerif. İmler Hacı'da Ha şimdi burada inleyen racula e geçen hücüs şirketi de geçti adam, racul adam demek, nican adamdan demek, racul adam demek. Cehennem ehlinden bir adamın dişi kişilerinden bir dişi unuttan kadar büyük oluyor diyor. Peki canımınlık bir kadının dişi böyle olmayacak mı? Ödürü ki de öyle olacak. Yani buradaki adam sözünden maksat, kişi demek yani. Kadın da olsa, erkek de olsa, hünsa yirmi üç de olsa, adamın yine azap değişmez, yine cehenneme azabı olan çekecekler. Tam kâfi olsa, tam azap, yemin olup da birazcık olsa. Sinahı kaldıran azap. Ama bunun askeri azabı, miktarı, azap miktarı 91 milyon, 250 bin sene olduğunu Arkadaşlar şöyle bir sarı kağıt genelde çarpmış, ölmüş, toplamış ne yaptıysa sordu. Şey 91 milyon sene en aşağıya yanını. Sen yani 40 yaşının ne kadar uzun zamanda geçtiğini düşün. Efendim, bin senenin ne kadar uzun olduğunu düşün. Efendim, bin kere bin milyon edecek. E, milyon senenin ne kadar büyük olduğunu düşün. Doksan bir milyon sene cehennemde cevirce eğriyanmayı düşün. Dinler racile, Yine adam diyor Peygamber'e Ama maksat insan demek yani herkes demek Adamlar beni alıyor Biz kadınlardan tek bahsetmeyiz Adab, İslam adabı öyledir Neden? Hanımlar vahiyin olduğundan Tanışmasını bile yani almayız yani Hanımının ismi nefisinden de olsan Adamlar mı ki Benim hanımın isminden sana nedir? Hanım nasıl? Sana ne ya? Allah, Allah nasıl sanasın Sen hemen söyleyin işte karşımda ne varım Ben senin arkadaşınım biz kapıyı çalıyoruz zaman ya e, ön şöyle yan dönmek lazım olarak veya arkamızı dönmek lazım. Hani çıkabilir. Hamur çıkarsa bacım, e, ben kalan gün kimseyi arıyorum, arkadaşın evden yüzümü görmez. Zaten kapalı çıkamam. Hani belki intiyazsızı geber, belki şöyle yüzüne bir bakmaz Bir kadınla konuşuyor, başını göndürüyor. Şoför uyurken, neşiyi adabımızı, mazhar bir arkadan. Kardeşin yüzüne bakacak bir şey. Merettik tuttu. Anam ortamda ha. Kız gibi. Tamam. Müslüman kız gibi olur. Merttir o ama Kız gibi. Neden? Çünkü takva ehli. Çünkü cehennemden korkuyoruz. Yani yoksa böyle her tarafa baka, bakarsa günaha giyilecek. Tabi bakmaz. Tamam. Onun için kadınların adını anmanız pek. Hatta bizde çok ince edepler vardır. Hanım, hanım deriz, Ayşafat'la filan demeyiz, hanım deriz, hanım da ya efendi der, ya da bizim köyün adetir, bu eder. Bu, ya bu, işin söylemek yok bir edep. Bunlar ince ince olan kültürün, zarafetini gösteren şeylerdir. O şimdi, bu bir evde ne yapıyor? Kadın, kocasına Ahmet, uçaktan şey getir Selim senin getir Ahmet kim? Senden üç yaşım, kocam kocan E koca çok kıymetli yahu, yani. yüklesin misin? Ahmet, yani. asker bir beraber mi yaptın? Ben bir beraber... Olmaz <gülüyor> ama olmaz Bilmiyorum, yani adab öyle gelmemiş Kamişuluk adabı öyle değil Karalık kocalık adabı her şey güzel. Osmanlı'nın sünneti nasıl yaptığını minyatürle gördüm. Ben bu öğretmen hakkında yapıyor sünnetçi. Göstermeyi. Yani Minyatürde gördüm, başına yetmiş sünnetçi, kimse şey göremiyor yani etraftan. Kapalı, sünneti öyle yapıyor. Osmanlı'nın azabı öyle. Başına minyatürler gördüm. Ben yani nasıl bakalım, şu bizim dönemlerimiz için şey, ben tevleten insanım. Bizim dedelerimiz, nelerimiz? Mesela namaz kırdığı şalvarına bir defa yenilenmemiş mesela. Bir defa bile de yenilenmemiş. Ne olacak? Hayır. Namaz şalvarı ayrı, iş şalvarı ayrı. Buna ne ki övettir. Bizde büyüklerin çamaşırları, dedelerin çamaşırıyla beraber yıkanmaz. Büyüklerin çamaşırı ayrı yıkanır dede benim filan diye Açıkça konuşuyorum, davranıp doğru atlıyor. E, e, Gene de pantolonunu giymeyi şişini filan diye ona ayırın karlar. El şu. Ayırın Bu kadar sıkıntı. Bir şey yok ki Tayı, derdini, ismini yapmaktan böyle kesmezler. Bir tayı sesini karar kararlılığıysa 10 gün 15 gün bir hafta kayıp bir yerde hak Gıdası belli olsun diye, gıdası belli olsun diye, bizim kültürümüz bu. Yani nedir bu? İslam kültürü, takva kültürü biliyor muyuz? Onun için peylemler önemimize diyor ki adam, yani insanları, kadınları söz edelim. İnanılmaz gibi adam, yani bir kişi, herhangi bir kadın lazım, Resul'u Oruç tutar, namaz da kınar. tutmak demek, sal, siyah, oruç. Resulü oruç tutar ve yusalli. O namaz kılar, tamam. Yatan, Hac i yakemlerim. Hacda yapan emrede de Hacda yatar, e gittiler haçdan, geldiler. Allah kabul etsin, tamam. ki? İzzakâni yavr-i Kıyamet günü olduğu zaman insanlar hesaba çekince zaman o otuğu yönelir. Ne yönelir? Namazının, ölücünün, hacminin, ölüsünün, ibadetinin karşılığı yönelir. Bir kadiri aklı aklına gelir. Bir kadiri aklı hı bu şey demek? Yani o namazı kılıçtaki şuuruna göre demek. Yani kendiler olmamaza ne kadar verdi, o ölüştüyüken ne kadar akıllıca ölüştüktü, o yaparken ne kadar akıllıca hac etsin. Şimdi hac etmiş adam karısı bizim ihrandan, kocası başka tekkeden, çocuğunun birisi şu tekkeden, birkaç tanesi bizim tekkeden efendim Sabredememiş Sabredememiş Kavga etmişler Etrafı üzmüşler Efendim bizim İsveş şirketinin yöneticileri Bana geldi şikayetlendi Hocam çok üzüldük Çok yani Hüzdünüz Helalleşmişler ama O helalleşmemiş işi bitirmez Yani haçtan gelmiş Gelirken artık Günler geçtikten sonra helalleşmiş ama o da düzgün. Bir de devletler etmişler, efendim dedikodular yapmışlar. Onların da dine dediklerinin senin hakkı geçti, oraya gidiyor. Bir de hesaba biraz getmişler. Herkesin yani paramızı biliyor. E, Şurada da pazarlık yapılmadı mı? Şurada da öyle yapıldı. Niye şimdi para göndermiyorsun iş bittikten sonra? Ya bakalım parayı veriyor, ortadan ver demişler ki İlla Allah demiş çıkartmış vermiş Başkasının parasıyla hac yapılır mı? Başkasının parasından Yer Ali Yüc, Yer Ali İd, Yer Ali İd, Yer Ali İd, Kalan kalın topladım, bununla hac olur mu? Olmaz Veyahut haça gittim, ver benim paramız sen, ver benim paramız sen, ver benim paramız sen Tamam, dolaştığım geçindik haç yaptık e, Para hac oladım, para zorunda Öyle hac olur mu? Olmaz Hac, hacilik, Peygamber Efendimiz hacılığın takva içeri tavsiye ediyor. Ne olacak? İtaf-ı taan, ziyafet çekecek, kesenin ağzını atıp, açacak, harcayacak. Efendim pariyanlıktan ayırın, parayı gelin istemek şöyle düşün: kesenin ağzını açacak. Bazıları artan parasını bile oraya, oraya. Gittikten geniş yaparken dağıtırlarmış. kıllarmış. Neden? Ben bu parayı bir de haliye al diye hesaplamıştım. Nasıl haliye alabiliyorsa attı. Yiyip bunu haliye makse, onu gelmişler demiş. Efendim, kıllarmış. Emredin. Hac yapın senle kendisini. Belki kabiliyor hacı. Neden? Başkasının yarji olmadığı parasıyla hac yaparsa bir insan hacı hac olmaz ki, tamamlamaz ki kabiliyor. Öylesin tamamlamaz. Arkadaşlarını üzmeyecek Kavga etmeyecek Efendim ki, Kimsenin hakkını üstüne geçirmeyecek Siyafet çekecek Selam verecek, sofra açacak Efendim, ibadet edecek, kimsenin İttiyecek, üzmeyecek, özmeyecek Gülah işlenmeyecek e, Hac öyle kalır Şimdi biz görüyoruz Bak ben lakin Güçlüyüm, gücüm yeter Her tavaf edişimde Haziran o de edebilirim Kalınak da öpüldüm, öpüldüm, ama anlaşmıyor. Hacca gittim geldim, Hacca'yı esvete öpmeden geldim. Sizi soruyormuş şimdi. Hacım gelmiş Türkiye'ye. Hacım diyor, nasılsın Hacer-i Esret'i öptün mü? Hay Allah! Öpmedin mi? Öpmedim. Senin olmadı. Hacer-i Esret'i öpmekle, hacim değil bir şey yok. Ocaktan işaret etmekle de istilan deniliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hacer-i Esret'i öpmekle ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. O da öpmek yerine geçiyor. Soruyorlarmış şimdi kadınlar yürgünlerine. Hacer-i Esret'i sanırtın mı öpmedin? Tüh! Sen ne yapıyor onun için? Diğerini gidelim. Bu nasıl yok? Hemen söyleyin. Onun şey yok. Ne yapıyor? Ne yapıyor? En kütle pis kütle bulmuşlar, Doğa katarı böyle bir bölümde <gülüyor> ite ite, Hacı yaklaşıyorlar yani böyle İslam ordusunun düşman e, şimdi bu gibi gibi böyle uzaktan geliyorsun santralar yapıyorsun böyle insanlar gibi müsaadenin bir müsaadenin çıkmışlar böyle adım atıp ite inte, ite, ite gidiyorlar aaah Kırşı bu ananlar, köyde köyde, öksanımlar da kadınlar da var Kırşı'nın burada ne işi var? Hacıda şehit oldu. Hacıda Saç tarafı, erkek mi tarafı, genç mi tarafı, karşı mı tarafı? Onlar diyor çünkü o müjdesi nasıl? Bunu sana tanrılık görüyorum. Koca kedi genç ee, kedi mi? Yani cellozlu, saçları kırlaşmış mı, karanıstır mı? Hangisi bir şey şimdi çıkıyor, bir şey şey oldu. Hem de daha hacero, İyi halde Yani iyi, iyi olmayan bir halde yani. Bir şey olur mu? Sen kadınsın, sen kadın birisin, bir şey var, erkekler böyle yan yana alt alta üç sıkışın. Sen ne alakası doğru olmayan bir Sen onda hacero eserde oturuyor. Hacero eserde oturuyor. Bu işte Ne öyle yani? Ne oldu haccı? Allah belgesin, Allah, ın, Allah ın istersin. Yani, birçok şeyler var böyle, konutan şurada kavga, grup arkadaşlarıyla çekişme, firmayla kavga, girip, efendim, hatta haram işler, kendisinin hatta bir mensuyu almak vesaire filan, tabucunu koyuyorsun diyene, hocam bu tabucunu bulamadım, nasıl bu tabucu? Yiydi, artık hırsılaydı, üstü bilmem neydi, bir barıştı. Gidip, gitti. Neden? Oraya hakim kalabalığından istihade etmek için hakimlere, efendim çanmak çırpmak, sormak için gelen hırsızlar var. Hırsızdan hırsız geliyor, Pakistan'dan hırsız geliyor, Türkiye'den gidiyor, gidenci profesyonel. Başlatkan, bilençiler odasından doku sertifikası, sertifika ne bilençili diyor? Nasıl öyle sertifikam bilençil profesyonel çok iyi bir işi. gidersin ciğerci den kocaman bir da, e, dalak ciğer alırsın, bunu sararsın. Şey hocam, tazlı ciğer. Üstüne böyle bir şey alsın, daha aniden çıkar çıkar buraya. Ondan sonra da bunu, bunu böyle bir şey alsın, üstüne i̇şte ölüm kazası yapıyor, ölüm kazası oluyor. Kaçmıyor işte? 40 defa bunu değiştirilir. Dalat şeyi, karaciğerin kanı ya, kılıcın kanı değil. Bizim anto başladığımız yerde, burada halkı aldatıyor diye emanet olmuş bir o sahte satan. İsteyince hafifçe sakat olsun, onlar da provos yenersin. Şimdi onların yeni soru var Çinke Başkanı. Diyor ki sen şuraya otur, tamam yerin iyi. Sen de 3 dakika tamam biraz daha biraz sola, sen daha arkaya. Gerçekten böyle konuşlandırıyor. Konuşlandırma, yeni tuşlediğin günlerinden işini izah edeyim, yerleştiriyor yağmaya mesuliyet konuşlandırıyor. Hepsi Şimdi öyle konuşlandırıyor ki hayılar, hayır işleri falan gelirse nereden idredir, geçecek? Bir yoldu ilancının yanla geçecek. Onunla kolu böyle dönmüş, dağası, eşesinden geçmiş. Yani o orada tam Diyenler ise böyle adamlar sonra orada karayla transfer ediyorlar. Onlar konuşlandırıyor. Mümkün değil. Sen onların arasından para vermeden, hayır vermeden girip çıkamıyorsun. Böyle O da tamam. Bir huzuyu kandırsa bir rüyal alsa, on huzuyu kandırsa on rüyal eder, bir huzuyu kandırsa bir rüyal eder. Eder. eder, bir bir şu kadar bir rüyal, bir rüyal değil, bir rüyal eder, koyuyor, ama sonra geliyor. Hakiki sakatsa yüzde yüz, hakiki, yunlar, efendim, hakiki sakatsa, o efendim, o zaman Komutanları alıyor, diyor, çete başkanları alıyor. alıyor. Tabi o şeylerin orada o direnciliği yapması için ilgililere de Onları da vermek lazım. Onlara da tosluyorlar paraları biraz. Tostlamak vermek demek. İlhan için. Bir de bir sefer ayarlıyorsa bana söyleyin, ben açıklayayım. Ondan sonra polis müdürü falanca, filanca, filanca, filanca, efendim filancı çetesi, nafiye başkanı, ondan sonra müalini, ondan sonra sekreteri, ondan sonra mülendisi Herkes paraları alıyor, Allah oh, Allah, oh, elhamdülillah, ben daha iyi hasenat yaptım, oh, gün bu yüce fakirlere para verdim sana Hatırlılığına gitmedik, dediğim gibi onlar fark etmektedir, hepsi cennemlerden böyle, senin, senin bu gibi kaç tanesini bizim elinden çıkartır? Hakiki fakiri bulmak lazım. Onun yani hacı haç mı? Değil. İşte etikisinin kuşundunun hacı mı? Değil. Ne Tamam, hac ama aklı kadar işte. Aklı ne kadarsa kimisinin kuş kadar aklı var, kimisinin hamam yiyeceği kadar aklı var, kimisinin kadar? Ama sinis hatta akıllı. Sinis ne Çok akıllı kullandık. Efendim, kimisinin kim kadar aklı var? Lakin çok akıllı değil. Efendim, işte bir insan oruç tutar, namaz kılar, hacc eder, ömre yapar ama kıyamık bir mükafat göreceği zaman o ibadeti yapıştaki şuuru aklı kadar kendisine şey vermiş. Savaş ölü. O kadar öyle hemen yapamad değil yani. Hani sen namaz kıldın mı işlemleri taşıdın mı? Tamam, al. Bu sana. Sen o o işlemleri taşıdın mı namaz? Sana da bu tarz öyle anı. Aklına kadar, namazı kılarken şuuruyla kadar, şükrinle niyetinle ona göre yönlüyor. Filanca adam Arif, kanil, niyetet, temiz, pas, efendim. Ötekisi o şuurda bir vakti. Akıl, akıl dispertimine göre değişecek. Bundan sonra tehadis-i şerifle okul Efendim İnner-i liyanfa'u ila'n-nuscud. Feyufanni ve salatuhu ta'dulu 'inda Allah jema'a ba'dana. Inna allaze ve salatuhu ta'dulu jema'a akd. Idza kana ahsana zuna aklan qilan, ve ala İmkanı değil mi artık ilan ediyor ve Bu da aynı hadisin manasını ifade eden bir başka geniş hadis ediyoruz. Efendim burada Peygamber paylaşımlarımızın bir aracı adam neyin kalıtı ilan mescidir? Mescide gider. Adam neyin kalıtı? Yemin mescide gider. İnsanlı ve namaz etme. Ama mesela toplar tabii bu Kimdir o namaz? Allah ilminde efalın serisinin kanadı kadar tutmaz. Serisin kanadı kadar bir kıymet bir hali etmez. Serisin küçüktür, kanadı da incecikten. Çarşıda vallahi şu kadar sanki kimse tanımaz. Ne benden eşi doluyor, adam bütün yosukaya kimse düşerse kanadı ona lazım değil. Ben kimse almaz. Ha. Sivrisinin kanadı bile kadar etmez. Namaz kılar da adam kendine geldi, namaz kıldı ama kıldığı namaz, sivrisinin kadar bile etmez diyor Peygamber'e konuyoruz. Sivrisinin kanadı kadar Güştü gitti. Sivrisinin kanadı kadar etmez. Yenler ülkede ya da başka bir adam, başka bir Müslüman, başka bir kadın bir erkek, insan neye ettiği ilerlemiştir, o da nasıl bir gelir Peygamber Efendimiz'in o kadar namaz kılar ve selatü-ü tadil namazı da na denk olur. ya, Umut Dağı'nın edine Peygamber Efendimiz'in sevdiği mübarekliği, o kadar kıymetli olur o da. Mücakanı ahtanahu'a akla. İkincisi akılca daha iyi ise sevab-ı Uhud dağı kadar olur. İkincisinin aklı asla sevab-ı sivrisine kadar olur. Fiyonel Fiyonel Resulallah Hengen denildi ki Bütün bir yakını asla buna akla akılca daha iyi olması nasıl mümkün ürün yani? İki yüzyıldır şimdi. Benim akılca şerabı çok kazanmak için nasıl olmam lazım? Kâre evre ahıma amma hâleminden Allah'ın haramlarından sakınmakta da daha üstün isen, daha vera sahib isen. Camiye gelirken günaha batmadın mı? Harama bakmadın mı? Efendim camide ezanı beklerken ağrıda güldet yapmadın mı? kötü söz söylemedin mi? Camiye girdiğin zaman aman kimseyi izmeyeyim, özmeyeyim, efendim hakkını çiğnemeyim dedin mi? İşte ne bileyim cami, camiye gelince kadar dışında camiye geldikten sonra da içinde insanın çeşitli davranışları var. Efendim? Oralarda Allah'ın haram kıldığı, sevmediği, istemediği şeyleri yapmaktan en çok sakınanıysa akılca eşsindir. Camide Haram iş olabilir mi olur, kuvvet olursa haram olur. kalp kılıcılık olursa haram olur, kutup kalkma olursa haram olur. Nakaşa, mesela burada pek e olmuyor Türkiye'de, ruh ruh, haçta yer kavgası her gün olur. Her namazda olur. Sen orada boş durursun, oturmak istersin adam da seni oturtlamak ister. Karadolu yelkenlisi gibi bacaklarını bağdaş kurup açar Efendim Sen de dersin biraz tutarlarla ben de yanına oturayım Yer sıkışıklı olarak Ben ki mescubu da başka uyarmıyor Gip başka uyarmıyor O da ona der ki, Burası babanın yeri. <gülüyor> Hadi neresi gidiyor Mescubu ne dediği de al sana bir gün arkadaşın Serapta gider Cüla günü ne olur Başka gün böyle olur falan Burada da bazen olur Oralde da olur. İmanın arkası burada kayda çok olur. İmanın el arkası sevalin çok olduğu yer olduğundan bunu bilen açık değden İmanın arkasını elde etmek istiyor. İmanın arkasını elde etmek için hafif eliniz falan olur. Karda çatışmaları gibi efendim. Hakikleri itmeler, hatmalar, çatışmalar, itişmeler olur. Daha hızlanılır, üzülür. Hadi git sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi güvenliklerden ama içinden boyut eder yani. Böyle şeyler olur. Tabii başka şeyler de olabilir. Niyeti efendim dolayısıyla. Hanan. Allah'ın haramlarından en çok sakınama akılca dair demektir Ve ahvesen la alâ esbabül hayr. Hayr çeşitlerine en çok gayretli olan akıncı daha Aman şunu yapayım ve da, sevabın daha çok olsun. Aman şunu yapayım ve da, sevabın daha çok olsun. Bir kardeşim gelir yapayım. Senin koku sen çıkartıyorsun. Beni bana öyle, ona öyle. Allah razı olsun. Tamam, küçük bir sevab ama olsun koku geliyor, sevap oluyor. Ne feda? İşte böyle. Ahlasaha Allah azabın hayır. Hayır çeşitliliğine Allah daha çok. Bakıyor kardeşinin takkisi yok. Cevinden bir takkili çıkartıyor. Al kardeşim. Tak diyor. O da takkili namazdır diyor. Neyahut ee, sonra sonunda iade yani ederken hadi benim sana hediye olsun diyor. O tesbihini çıkartıyor. Değil. Senin tesbihini yok galiba yanımda diyor. Hayır. Hayır çeşitlerine daha çok gayretli olan günah çeşitlerinden kaçmakta daha dikkatli olan akıllı daha Evet. Ben de sanıyordum ki diploması daha yüksek olan Nefesini bitiren, nefesini bitiren ben hiç sanıyordum? Hayır Öyle değil, bilgi kürenliği kıymet ifade etmiyor İslam'da Bilgisini nasıl kullandığı öğrenmiyor diyor Sinahlardan kaçıyor mu? Kaçıyor, kıymetli Hayalleri yapma devleti mi? Koşturuyor mu? Koşturuyor, tamam Bu akıllı Efendim yani bu şahıs üç tane fakülte bitirdi. Hepsini yüksek derecelerle bitirdik, şüper bir şey adam. Amerika'da irtisat yaptı, doktora yaptı, filancı madalya aldı, filancı yerlerden şehadet kazandı. Ama maraz kılmaz, bu adam? Aklı istedi kendisini diğerlerden korurdu. Bana bakılıyor, aklı yok. Allah'a itaat etmiyor, aklı yok. Müslüman değil, aklı yok. Veya falan yiyor atıyor, falan kaçınmıyor, falan dinam kaçınmıyor akıyor. E, Allah şey, ya Allah kadir cahim diye atıyor, şu tabi hocam tamam ama Allah, Allah kadir cahim diye atıyor. Bak Allah'ın kadirliğini, rahimliğini insanların dinama teşvikinde kullanma. Allah katılır vahimdir ama camide gelip ağlayıp ibadetini, tatilini yapıp onun gibi yürüyene katıldır vahimdir ve de bire bire yana, cezasını da verir. Azim bir gün tükamdır. Cezası da vardır. Allah'ın öyle güzel statlamıyla yine de anladık anladık da cinaha Yap, yap, yap. E, ne olacak? Allah katılır vahimdir, rahat edem. Bir Kerehul işte, çavgıyı dinle, çal, oyna, zıplar, göz dolar Evet, ne olacak? Allah affeder Allah kimi affeder, ne zaman affeder, hangi kişileri affediyor, hangisini affetmiyor Bunları iyi bilmek lazım efendim kardeşim Akıl budur Akıl, insanı Allah'ın rızasını kazanmaya getiren cehennemde, cenneteyi yanlaktan kurtaran Asibet, akıllı, onu gösteremediği zaman bilgi çöklüğü, diploma çöklüğü, rutkul çöklüğü, makam çöklüğü para etmez. Hiç kimse para etmez. Zenginlik para etmez. Ömerli, mühendim, makam da para etmez. Hiçbir şey para etmez. Kişinin günahlardan sakınması lazım. Bak tarif gayet güzel. Emre ahuna Allah'ın haramlarından en çok sakınan ve ahlusa Allah'a elâ hayır hayr hayır çeşitlerini yapmaya da en gayretli olan. Akıllı bu işler. Akıl kimmiş? Haram, akıllı insan kimmiş? Haramlardan en çok sakınan hayır işlerini yapma da en, en çok gayretli olan. En çok gayretli olan. Buna göre aklınızı ayarlayalım işimizi bana göre tazim edelim efendim, hayatımızı bana göre düzenliyelim Allah'ın yolu efendim budur cennete gitmenin yolu budur cehennemden kurtulmanın çaresi budur yoksa cehenneme düşeriz. cehenneme düştü de çok cegyalara uğrat Allah Teala Hazretleri bize e, cehennemden Cennete görenlerden eğilsin. Cennet içinde cenneti Efendimiz'e konuşu eylesin. Cenab-ı Hakk'a İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Ümmet-i rahmet eylesin. Vatiha'ın şehrine mavi Üç senelati şerife